وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارহাম ان الله كان عليكم رقيبا اي insanlar sizi bir tek kişiden yaratan ve ondan da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 Gönül rızasıyla size bağışlarlarsa onu içinize sine sine afiyetle yiyin. Ve la tu'tussu feha emwalakum elleti ceala Allahu fiha ve ksuhu. fiha ve Allah'ın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 ve O'nun hesap sorması kafidir. Lil ricali mimma terkel walidani vel akrabun. Velil nisai nasibun mimma terkel walidani vel akrabun. Mimma galle minhu aw kathur. Nasibem mefruda.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 aslında karınları dolusu ateş yerler. Onlar yarın harıl harıl yanan bir ateşe gireceklerdir. Yusifumullah fi auladikum lidzakir mitlulhu alun feyin, fa ilkun nisal fa qatn teyn ma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 min ba'di Allah miras konusunda Allah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 اِن كَانَ لَهُمْ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّضُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِي يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٌ وَلَهُمْ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُمْ ثُمُنٌ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ تُصُونَ بِهَا أُوْدَاءٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ إِمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّجُوسَ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 Teyyika hududullah ve men İşte bunlar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 Zina eden الفاحشه من hakkında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 ve çok merhametlidir. İnneme attaubatu alallahi lillezine ya'melune su'e bi cehaletin thumme yetubune min qarib thumme yetubune min qaribin fe ulâike yetubullahu aleyhim ve kâna alîmen hakîmâ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 ve hikmet sahibidir. O alayse't-tevbetu lillezine ya'malun es-seyiat hatta izaa hadara ahaduhumul-mautu qala inni tubtu alaan ve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 çok acı veren bir azap hazırladık Ya ayyuhallazina amanu la yahillu lekum an terithu nisaa'a kerha wa la ta'duluhu enne tadhhabu bi illa إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشرهم بالمعروف فإن كرهتموهم فتعسى أن تكرهوا شيئا أن تكرهوا شيئا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 Bir eşinizden ayrılıp da yerine başka bir eşle evlenmek isterseniz Ayrldığını sanımı yüklerle mehir vermiş olsanız da içinden ufak bir şey bile almayın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 <سؤال> حَرِّمَتَلَيْكُمْ قَُّهَا تُكُم وَبَناتُكُمْ وَقَواتُكُم وََّ تُكُمْ وَخَااتُكم الْأَخِ وَبَناتُ الْ الأُخْتِ وَأَُّه تُكُم اللاتِي واخواتكم من الرضاعه وامهاات نسائكم وربائبعكم اللاتي في حجوركم من نسائكم من نسائكم اللاتي وأن وأن إلا Ey mü'min erkekler! إِلَّا مَا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 129. والمحصنات من النساء مَا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ فَرِيضَهُ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ Kocası olan kadınlarla da evlenmeniz haramdır. Ancak harp esiri olarak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 119. بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخدات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة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 Tövbenizi kabul buyurmak istiyorken, Şehvetlerinin ardına düşenler ise, Büsbütün yoldan çıkmanızı isterler. Allah, sizin yükünüzü hafifletmek ister. Çünkü insan, hilkatçe zayıf yaratılmıştır.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 وَمَنْ يَفْعَلْ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نَارًا وَكَانَ عَلَى Kim sınırları aşarak ve haksızlık ederek bunu yaparsa, biz onu ateşe sokacağız. Bu da Allah'a çok kolaydır. اِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَاءِ رَمَاتٌ هَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا Eğer size yasaklanan günahların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin öbür küçük günahlarınızı örtüp affederiz ve sizi değerli bir mevkiye yerleştiririz. ولا تتمنوا ما الله kiminize, kiminizden daha fazla verdiği şeyleri temenni etmeyin. Erkeklere çalışmalarından nasipleri olduğu gibi, kadınlara da çalışmalarından nasipleri vardır. Çalışında siz daha hayırlı şeyleri Allah'ın fazlından isteyin. Allah her şeyi hakkıyla bilir. وَلِكُلِّنْ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاقَرَبُونَ وَالَّذ۪ينَ عَقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ Anne ve babanın ve diğer akrabaların ölümlerinden sonra bırakacakları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 114. فالصالحات قالتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا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 Şüphesiz Allah alim ve habirdir. Her şeyi bilir, bütün maksatlardan haberdardır. Wa abdu Allah wa la tušrīku bihi shayā wa bil waladīn ʾihssān wa bid al-qubba wa l-iytāmā wa l-masākin wa l-jāri al-qubba wa l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 Ey iman edenler! الله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 <Sessizlik> Yahudilerden bir kısmı bazı sözleri asli şeklinden ve manasından saptırır. Mesela işittik,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 Nasıl da Allah adına yalan uydurup ona iftira ediyorlar. Bu da onlara belli bir günah olarak fazlasıyla yeter. Elem tara ila'llezina utuna nisiban min'lkitabi yu'minun bil jibti vettaguti ve yekulun lillezina keferuha eulei ehza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 Yardım edip kurtaracak kimse bulamazsın. Em lahum nasibun minel Yoksa onların mülk ve hakimiyetten nasipleri mi var? Öyle olsaydı onlar insanlara bir kırıntı bile vermezlerdi. Em <gülüyor>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 ve hikmet verdik. Hem de büyük bir hakimiyet, ve mülk verdik. Onlardan kimi ona inanmakta, kimi de ondan halkı engellemekte. İşte böyle engelleyenin hakkından, Harıl harıl yanan cehennem gelir. İnna laddi laka faru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 İnna Allaha ya'murukum Allah size emanetleri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 hem de netice bakımından daha güzeldir. Alamtara ila allladin yezumun annhum amenu bima anzil ileyik vma anzil min qablik yuridun yuridun ayi tapakmu ila ta'ghut vqud umru ayi ikfuru bih.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 Münafıkların senden iyice geri durduklarını görürsün. فَكَيْفَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَتٌ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوْكَ يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ ثُمَّ جَاءُوْكَ يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ اِنْ اَرَدُنَا اِلَّا اِحْسَانًا وَتَوْف۪يقًا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 وَمَا أَرْسَلْنَا مِ الرَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا Biz hiçbir peygamberi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 وَحَسُنَ <gülüyor> Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, işte onlar Allah'ın nimetlerine masar ettiği Nebiler, Sıddıklar, Şehitler, Salih kişilerle beraber olacaklardır. Bunlar ne güzel arkadaşlar.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 her iki halde de biz ona yarın pek büyük mükafat vereceğiz. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذ۪ينَ يَقُولُونَ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 وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا اَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ İman edenler Allah yolunda savaşırlar. Kafirler ise şeytan yolunda savaşırlar.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 Günahlardan sakınanlar için sırf hayırdır ve size kıl kadar olsun haksızlık yapılmaz. Eylemeten konuyu der kumullma outuhala oku, Tufi bor <gülüyor> cim mu şeyiye de Vaıl tosıdum he sana tuyu Yaulu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 Söz anlamıya bir türlü yanaşmıyorlar. Ma acabek min hasanetin fa min Allah, wa ma acabek min seyäte fa min nefsik wa qusalna kelin nası resulah wa katha billahi şehidah. Ey insan. Sana gelen her iyilik Allah'tandır. Başına gelen her fenalık ise nefsimdendir. Ey Resulüm! Seni bütün insanlara elçi gönderdik. Allah'ın buna şahit olması yeter de artar. Men yut'i'ir Resul'e fekad Allah ve men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 Ve yekulun taa'itun feiza barazu min 'indika baye taa'ifetun minhum ghayra allazi taqul wallahu yektubu ma yebitun fa'rid 'anhum wa tawakkal 'ala allahi sana baş üstüne derler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 Sana vekil olarak Allah yeter. min fihi <gülüyor> Kur'an'ı gereği gibi düşünmeyecekler mi? Eğer Kur'an Allah'tan başkasına ait olsaydı elbette içinde birçok tutarsızlıklar bulurlardı.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 en olandır. Men yeşfa' şefa'aten haseneten ye nasibun minhâ. Ve men yeşfa' kulli şeyin Her kim güzel bir şefaatte bulunursa,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 وَادُوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَرَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أُولِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِذَا تَوَلَّوْا فَخُذُوا هُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُهُمْ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 Onları yakalayın, öldürün ve sakın onlardan veli veya yardımcı edinmeyin. İlla'l-lezîne yasidûne ilâ kavmin beynekum ve beynahum mîtaqun Auca'ukum hasirat sudûruhum Auca'ukum hasirat sudûruhum en yukatilûkum au yukatilû kavmehum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 onlara saldırmak için size yol vermez. Setecidun aharin yeridun en yaemenukum ve yaemenu kavmuhum kullama ruddu ila'l fitneti ubkisu fiha fe'in lam ve yulqu ileykum es ve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 فتبَيلُ وَلَا تَقولُ لِمَنْق إلَيْكُ مسَّلَ مَ لَستَمُ مِن تَبتَغونَ عرَضَ الحياتةِ الدُّنْياَا فَعدَ اللهَّه مَ غالِمُ كفَ كَذَلكَ كُتُم مِ قَضْلُوا فَمَن اللهَّهُ عَيكُم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 قالوا فِي من كنتم قالوا اننا مستضعفون في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك ماواهم جهنم وسائات نصيرا ايمان ابدء هجرت etmeyerek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 Siz de orada hicret etseydiniz ya, işte onların durağı cehennemdir. Ne fena bir dönüş yeridir orası. İlla'l-mustadda'fine minel ricali ve annisai vel vildani la yastati'ûne hîle, la yastati'ûne hîleten ve la yehtedun sebi'lâ.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 أَفْضَى وَمَعْفِرِتِي بَوْلٌ دُرْ وَمَيِّ يُهَاجِرُ بِسَبِيلِ اللَّهِ أَجْدَتِ الْأَرْضِ مُرَاغَمَةً كَثِيرَةً وَسَعَهُ وَمَيِّ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ تُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ تُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ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 Allah gafurdur, rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı boldur. Wa itha garadtum fil ardı felişe aleykum junahun en taqsuru min as-salati in khiftum felişe aleykum junahun en taqsuru min as-salati in khiftum en اِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًا مُب۪ينًا Sefer esnasında kafirlerin size bir fenalık yapmalarından endişe ederseniz, namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur. Gerçekten kafirler, sizin besbelli belli olan düşmanlarınızdır. Ve eğer konuştunuz onlara, öyleyse onlara namaz kıldınız, o zaman onlardan bir grup sizinle, o zaman 119. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم 110. ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك 111. وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم 112. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من مطر او كنتم مضاء ان تضعوا اسم حسكم واخذوا حذركم ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا اي رسولم سن مؤمنlerin içinde olup da onlara namaz kıldıracak olursan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 zelil ve perişan eden bir azap hazırlamıştır. Fe iza qadaytumus salate fezkurullaha qiyamen ve qu'udan ala junubikum fe iza fa aqimus salate innes salate kanet Namazı tamamladıktan sonra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 وَلَا تُجَادِلْ عَنِ اللَّذ۪ينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ اِنَّ Ve kendi öz canlarına hıyanet edenleri savunma. Çünkü Allah, hainlikte ve günahkarlıkta çok aşırı olanları asla sevmez. يَسْتَخْفُونَ <Sessizlik>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 o hep onların idi. Zaten Allah onların yaptıkları ve yapacakları her şeyi ilim ve kudretiyle ihata etmiştir. Ha anhum fil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 أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا İşte ölelerinin varacakları yer cehennemdir. Ve oradan kurtuluş için hiçbir çare bulamazlar. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيمٍ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 Bu Allah'ın gerçek vaadidir. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir? Leise biemanilikum ve la emanih ehli'l-kitab. Men ya'mal su'in yujza bihi ve la yecid lehu min dunillahi veli'en ve la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 İlmi ve kudretiyle her şeyi kuşatır. وَيَسَّفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُطْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَ النِّسَاءِ اِلَّاتِي أَلَّاتِ لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ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 باعلها نشوزا أو إعراضا فلأجنح عليهما فلأجنح عليهما أي يصلح بينهما صلح والصلح خير وأحضرت الشح وإن تحسن وتتقف إن الله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 Ey kocalar! Bütün benliğinizle isteseniz dahi, eşleriniz arasında tam adaleti sağlayamazsınız. Öyleyse bir tarafa,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 وَكَانَ اللّٰهُ Şayet gösterilen gayretlere rağmen eşler boşanıp birbirinden ayrılacak olurlarsa Allah her birini lütfu ile müstakni kılar. Birini öbürüne muhtaç eylemez. Allah'ın lütfu geniştir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir. وَالِلَّهِ مَاكِ السَّمَاوَاتِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ <حَمِيدًا> Göklerde ne var, yerde ne varsa...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 Nâsü ve yâti bi âkharîn, ve Eğer o dilerse, ey insanlar, hepinizi ortadan kaldırır ve başkalarını getirir. Allah'ın kudreti bunu yapmaya elbette yeter.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 Tamilu bil Allah ve Resulü, ve Kitabı Ladinizla ala Resulü, ve Kitabı Ladinizla ala ala Resulü, ve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 Hakikatten iyice uzaklaşmış, sapıklığın en koyusuna dalmış olur. اِنَّ الَّذ۪ي لَآمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازَّاجُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ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 Yoksa aslında Allahı pek az hatırlarlar. Muḏabibīn bayna dālikā illā ulāʾi wa lā Onlar müminlerle kafirler arasında bozalayıp dururlar. Ne onlara bağlanırlar ne de bunlara. Her kimi de Allah şaşırtırsa sen ona hiçbir yol bulamazsın. Ya eyyühellezîne âmenû la tettehidul kafirîne avliyâe min dûnil mu'minîn eturidûne en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 İnnel الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا Şu kesindir ki, münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Onları oradan kurtaracak bir yardımcı da bulamazsın. اِلَّا الَّذ۪ينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاَعْتَصَمُوا بِاللّٰهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلّٰهِ Ancak tövbe edip hallerini düzeltenler ve Allah'a sımsıkı sarılanlar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 O bi bi kimseler ki ne Allah'ı tanırlar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 Allah Gafurdur, Rahimdir, çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur. S: S: S: S: S: S: S: S: S: S: S: S: S: S: S: S: S: S: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 derken onlar tövbe edince bunu da bağışladık ve Musa'ya da onlar üzerinde aşikar bir nüfuz ve kudret verdik. Warana feukahum ettura bimiitakihim ve قلنا lehum udhulul baba sujjada ve قلنا lehum la ta'du fi's sabt ve ahadna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 Febima nakaduhum mitaqahum ve kufrihim bi ayatillahi ve katlihimul anbiya abighayri haqqin ve qaulihim kulubuna gulf bel tabaa Allahu alayha İşte sözleşmelerini bozmaları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 O namaz kılanlar, zekat verenler, Allah'a ve ahirete hakkıyla iniman edenler var ya, işte onlara yarın büyük mükafat vereceğiz. İnna a'uhina ilayka kama a'uhina ila Nuhu ve Nabin min baghi.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 bir şeyin gerçekliği için yeter de artar. <Sessizlik> onlar ki inkar eder ve başkalarını da Allah yolundan engellerler. İşte onlar haktan büsbütün sapmışlardır. اِنَّ <gülüyor> İnkar edip zulmedenleri Allah affedecek değil. Onları cehennem yolundan başka bir yola çıkaracak da değil. اِلَّا طَر۪يقَ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا وَكَانَ Onlar cehennemde ebedi kalacaklardır. Bu da Allah'a göre çok kolaydır. Ya أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ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 Alimdir, hakimdir. Her şeyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Ya ahle'l-kitabı la teğlû fi dinikum ve la teğulû alâllâhi illa'l-hakk. İnnemel-mesîhü İse bin Meryem, Resûlullâhü. 114. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه 115. فآمنوا بالله ورسله 116. ولا تقولوا ثلاثة 117. إنتهوا خيرا لكم 118. إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد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 Ley yastık <Sessizlik> fakat Mesih, ayi, yekun, abd alı Allah ve Malaikatı Mucarabun. Vemi yastık fakat ibadeti ve yastak bir fakat yahşurum ona. Mesih de Allah'a en yakın büyük melekler de Allah'a kul olmaktan kaçınmazlar.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 Ya eyühen nas kad mubina Ey insanlar işte size Rabbinizden kesin bir delil geldi size açık bir nur indirdik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 ve geniş bir nimet içine yerleştirecek ve onları kendisine varan doğru yola koyacaktır. Yestehsunek kulillahu yuftikum fil kalalah in meru'un lehu waladun wa lahu ukhtun felaha ma taraka wa huwa yarithuha in lam 119. فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان مما ترك 110. وإن كانوا إخوة رجالا ورساء فلذكر مثل حظ الأنثيين 111. يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم